İslam dini bizlere ulaştı. Olabilir. Onların hicretleriyle İslam diniyle bizler müşerref olduk. Onların gayretleriyle ufukumuz açıldı. Onların gayretleriyle Hazreti Muhammed'in hadisi şeriflerine nail olduk. Onların gayretleriyle gözlerimiz açıldığı gibi hayatımızı onlarla değerlendireceğiz değerli kardeşlerim. İşte sahabelerinin hayatını bundan dolayı öğreniyoruz. Ne kadar öğrenir hayatlarını bilirsek o kadar onları severiz. Evet o sahabelerden bir tanesi, Ertük kardeş değerli kardeşlerim Sait bin Amir El Cumahi. Amir'in oğlu Sait Cumahi kabilesinden. Gönül ister ki bu tip şeyleri not alsanız çok güzel olur. Bunlar çünkü zaman geçtikçe icabında unutulabilir ama defterde alınan notlar unutulmaz. Mümkün olduğu kadar not almaya çalışalım. Evet bugünkü sahabe hayatı hangi sahabe? Amir'in oğlu Sait Cumahi kabilesinden kendisi yetişken aslan gibi bir genç. Heyecanlı, gayretli, kanı atıyor. Ufuku güzel. Ama kendisi müşrik. Kendisi müşrik. İslamiyet hidayetine daha erişmemiş bir kişi. O haldeyken buraya hiçbir bir nida yayınlıyor. Herkesi davet ediyorlar. E diyorlar. Tenrime geleceksiniz diyorlar. Hubeyb bin Adi'yi orada öldüreceğiz diyorlar. Hubey İbni Adi'yle büyük bir sahabe Resulü Şahane inanmış. Canını onun yolunda vermiş vermek isteği hazır olan bir kişi. Bunu öldürecekler. İntikam için Bedir'de yapılan verdikleri o kanları dökülen kanların yerine intikam almak için bunu öldürmek için herkesi tanığıma davet ediyorlar. Ee, yani. Burada Said İbni Cübeyr Hazretleri de, de ne yapar bunu duyuyor. Ben de diyor, o sırada diyor, müşriyim diyor, heyecanlıyım, delikanlıyım. Ben de diyor, kabilelerin ileri gelenleriyle beraber düştüm doğru tenime gittim diyor. Tenime hazır olduk diyor. Kadınlar, erkekler, çocuklar sevinç içerisinde. Bugün bir, bir sahabeyi öldürecekler. İdam edecekler, yok edecekler, kaybedecekler. O sahabe kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sevgisini kalbinde bir meyve gibi yetiştiren, bir ağız gibi yetiştiren genç bir sahabe. Hubeyb bini Adi, Adi noluhu deyip. Ondan sonra Hubeyb, Hubeyb. Ve geliyoruz diyor, tenime ulaştık diyor. Tenime geldikten sonra o kişi önümde gördüm diyor. Ben de diyor delikanlı olduğumdan dolayı Safvan ibni ile beraber, Süfyan ibni Harp beraberim. Kabile'nin ileri gelenlerle beraberim. Onu nasıl sıcakla, nasıl kesecekler onu ben de görmek istiyorum diyor. Neyse geldik kadın çolu hepsi orada. Alkışlıyorlar. Bir sahabeyi öldürecekler. Dikkat ediyor musun kardeşlerim? Dikkat ediyor musunuz? İşte aynı hal şimdi yine devam ediyor Müslümanlar üzerinde. Müslümanlar üzerinde çok uyanık olalım. Bakınız bugün Filistin'deki kardeşlerimiz Hamas'taki o geçen sene yapılan o 30 o 23 sene geceli gündüzü yapılan darbeler. Ubeyk gibi kardeşlerimiz öldürüldü oralarda. Nişe, nişe Müslüman kardeşlerimiz, mücahid kardeşlerimiz öldürüldü orada. Nişe, nişe kardeşlerimiz oldu orada. Suçları neydi? Suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah idi. Suçları sadece buydu. Başka bir suçları yoktu. Suçları oydu. Evet, Tanim'e geldik. Ötenim'de toplandık. Önümüze çıkarttı da Hübeybi. Hübeyip dedi ki bana müsaade ediniz, iki rekat namaz kılayım. Bana müsaade de iki rekat namaz kılayım dedi. E dedi ki bu kadar da yaparız canım hadi namazını kıl dedi iki rekat. İki rekat namazını kıldıktan sonra namazı kısa kesti. Dedi ki bana kötü zanda bulunmasaydınız ben iki değil daha fazla kılardım. Ama aklınıza gelir ki acaba namazlık uzatıyor beni öldürmesinler diye mi? Veya bunu tecrülesinler mi diye mi? Aklınıza gelir diye ben namazımızı kısa kestim diyor. Ve nihayet ortaya aldılar. Hazreti Hübeybi birden öldürmezler Parça parça önce ayağını sonra kolunu sonra bacağını sonra sol bacağını sonra sağ bacağını bu şekilde devam ettiriyor. Kesiyorlar öldürmeye çalışıyorlar. O sıralarda ben öndeyim diyor. Yapılan hareketler beni çok üzüyor diyor. Ama müşrikim diyor. O zaman diyor İslamiyetin lezzetini almamışım. Ne olduğunu bilmeyen bir kişiyim diyor. Havada yaşarım diyor. Yaşam böyle diyor. Sadece bir dünya gözüyle dünyaya bakıyorum. Başka şeyi görmüyorum diyor. Başka şeyi görmüyorum diyor. Ve Hazreti Hubeyb son anında Allahum mahsihum adede ve bedde'de, ve la ahada. Bunu okuyor. Ey benim Allah'ım senin uğruna şu tatlı canımı veriyorum. Bunlarda kimseyi bırakma, helak et, kahret diye şey derken dediler ki, öteki bu entekune Muhammedüfime mekaniki ve entenerji öldürüyorlar, parçalıyorlar. Dediler ki, senin yerinde Muhammedin olmasını ister misin? Söyle de sen affedelim dediler. Senin yerinde Muhammedin olmasını ister misin bu halde? Söyle de affedelim dediler. Hayır dedi. Kat iyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir dikenin batmasını bile ben razı değilim. Ölmesi değil dedi. Ona bile bir razı değilim dedi. Ve nihayet Hazreti Hübeyb bin Adi'yi öldürdüler. Zorla öldürdüler. Endişeyle öldürdüler. Onun her parçasını kese kese öldürdüler. Birden öldürmediler. Acı çeksin diye. Neyse. Hazreti Hübeyb oldu. Zaman geçti. geçti. Zaman geçti. Aylar geçti. Onu unuttular diyor. Ama ben diyor. Hiç unutamadım bu hali diyor. Gündüz hayal ediyorum. Gece rüyamda görüyorum. Habibi Hübeybi. Ne halde? Nasıl öldürdüler diye. Devam ediyor. Bu hayalimden asla çıkmıyor diyor. Ama burada bana çok şey öğretti diyor. Hübeyb bana çok şeyler öğretti diyor. Ondan bir tanesi bana imanın ne olduğunu öğretti diyor. Peygamberi sevmenin ne olduğunu öğretti diyor. Peygamber kim tarafından teyit ediliyor? Onu bana öğretti diyor. O da Allah tarafından teyit edilen bir bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bana öğretti diyor. Hayatın boşutu diyor. Hayatımın lezzetini verdi diyor. Cihat ne olduğunu öğretti diyor. Hak ve akide yolunda cihat Hak ve akide yolunda olduğunu, hayatın onu olduğunu öğrendim diyor. Ve bu, bu sevdayla, bu aşla, bu heyecan yaşarken diyor, baktım bu hayatın sonu yok. Günlerde bir toplandım. O toplantıda herkesin önünde aleyküm islam. Ben onlara Müslüman olduğunu beyan ettim diyor. Ben Müslüman oldum dedi diyor. Dedim diyor. Ben şirk ve evsan put sevgisini kalbimden attım. Yegane hak yolunda olan Muhammedin'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tabi oldum. Hakkı gördüm, eriştim. Hakkı gördüm, eriştim. Yollara düştüm. Onun sevdası oldum. Ben ona aşık oldum. O Muhammed'in gönlünde yatacak. O benim gönlümde yatacak. Mahbuba kavuşmak istiyorum diye Müslüman oldum diyor. Daha sonra bunun üzerine Hazreti Said Medine-i hicret ediyor. Geliyor Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Resul-i Efendimiz bunu çok hoş bir şekilde karşılıyor. Resul-i Efendimiz'in sağ kolu oluyor. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrinde muti olan en büyük sahabelerden oluyor. Ve Hübe Hayber Savaşı'na katılıyor, gazvesine katılıyor. Ondan sonraki bütün savaşlara katılıyor. Hazreti Said Hazretleri Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vefat ettikten sonra Vefatından sonra Hazreti Said Hazreti Ebubekir Bekir Hazreti Ömer'in önünde Büyük bir zat olduğu belli Bütün şeyler istişare yol. Ona dan danışıyorlar Ondan sonra savaşlara katılıyorlar Ve Hazreti Said bin Hazretlerinin Bütün yaptıkları O cahiliyette olsun işte müşfiklik hayatında olsun. İslam olduktan sonra bütün bilgilerden istifade ediyorlar, ediyorlar. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ebu Bekir'den sonra halife olduktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anhu şu nasihatlerde bulunuyor. Onu kendi ağzıyla ben size kısaca izah edeyim kitapta. Halife olduktan sonra Hazreti Hazreti Said Hazreti Ömer e diyor ki Dahıl ale Ömer bin Hattab'in ilk hilafetinde halife olduktan sonra dikkat ediniz değerli kardeşlerim. Halife olduktan sonra ilk günlerde onun üzerine giriyor. Hazreti Ömer'in yanına gidiyor. Fakale ya Ömer, ey Ömer diyor. en takşallah Allah'tan korkmanı sana nasihat ederim diyor. Allah'tan korkmanı sana nasihat ederim diyor. Allah'tan kork, insanlardan korkma diyor. Senin yapmış olduğun harekatın senin yapmış olduğun harekatın sözlerine ters düşmesin diyor. Çünkü sözün en hayırlısı yapılan feillerin tasdik edilmesidir. Sözün en hayırlısı yapmış olduğun yapmış olduğun söz tasdik ediyorsa en hayırlı amel odur. Ey Omar diyor. Ekim ve şekalimen velak velak Allah. Allah'tan yüzünü çevirme. Müslümanlara yardımcı ol, yakının olsun, uzağın olsun. Nefsine neyi seviyorsan onları da nefsini sevdiğini onları da, onları da sev. Nefsine ne kötü görüyorsan onları da onu kötü gör ve hak uğrunda asla yılma, asla yılma. Ey Ömer bu nasihatlerimi tut. Hazreti Ömer diyor ki, ey sahih seni dediklerini kim yapacak diyor. İşte işte sen yapacaksın diyor. Çünkü halifesin diyor. Sen yapmasan kim olacak diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh tabi bu nasihatleri ehli olduğundan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh günlerden bir gün çağırıyor. Hazreti Said'i. Ey Said diyor. Bana bu emaneti verdiniz. Ben bu emaneti aldım. Beni yalnız bırakmayacaksınız. Ben seni Humus'a vali tayin ediyorum diyor. Ben seni Humus'a vali tayin ediyorum diyor. Humus biliyorsunuz yolla gidecek olursanız Şam'a vuruyorsunuz. Şam'dan sonra Nebi'ye uğruyorsunuz. Nebik de Suriye'nin en soğuk memleketi Nebik'tir. Nebik çok soğuk olur. Ben Şam'da 8 sene kaldığım için Nebi'nin ne kadar soğuk olduğunu bilirim. Nebik çok soğuk bir memlekettir. Nebik'ten sonra Humus geliyor. Humus'ta da büyük bir sahabe yatıyor. Halid İbni Velid Hazretleri. Tam şehrin ortasında, yüksek bir depenin başında, önü bahçe yeşillik, Orada yatıyor Halid İbni Velid Hazretleri. Allah nasip eder de ayağınız düşecek olursa inşallah onun mescidini ziyaret edersiniz. Çok güzel bir Humus'la yatıyor. Humus güzel bir şehir. Tatlı bir şehir. İnsanları genellikle hepsi de neredeyse sünni. Zaten Humus'la Haman'ın arasında da 30 kilometre mesafe var. Bu kadar da yakın bir yer. İnşallah Humus'u da bu vesileyle ziyaret etmiş olursunuz. Seni diyor Humus'a vali tayin edeceğim. Ey Said diyor. Said diyor ki ben nasıl bu aciz halimle o yükü kaldırabilirim. Ey Omar diyor. Hayır kaldıracaksınız. Bana nasıl hat ediyorsunuz? Bana bu emaneti verdiniz. Bana yardımcı olmasanız kim yardımcı olacak diyor. Ve Humus'a vali olaraktan tayin ediyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anhu, anhu Hazreti Said vali olaraktan tayin ediyor. Tayin ettikten sonra sana diyor ben vaaş bağlayacağım. Ey Said diyor. Hayır maaş istemem diyor maaşı şey edecek olursan aldıkça ihtiyacım artar ey Ömer diyor ben maaş istemiyorum diyor ben maaşını istemiyorum diyor neyse Hazreti Said gidiyor Humus'a bir müddet sonra Humus'tan ziyaret için Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına geliyorlar geldikten sonra hoşbeşten sonra diyor ki Hazreti Ömer orada Humus'ta yaşıyorsunuz oranın fakir fukaralarını bana bildiriniz de ben onlara yardım edeyim diyorlar yazıyorlar çiziyorlar bir tanesi de Said İbni Amir Bak diyor Said bin Amir kim diyor Hazreti Ömer? Ya bizim diyor şeyimiz işte. Valimiz senin seni tayin bu fakir mi diyor? Ya e, Hazreti Ömer'e diyorlar. Ya amiral müminin haftalar aylar geçiyor ocağında tütün tutmuyor. Demek ki bir şey sürüyor ki bu zatın. Yaşında evet. pişisinde yesin. De, bir de yesin. Evet. Fakir diyor bu zat diyor. O zaman Hazreti Ömer kafası şaklıyor evet. ve kendisi altın veya bin dinar gönderiyor. Evet. Bunu diyor götürünüz diyor. Said'e veriniz diyor. O heyet ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra geliyorlar bizatihi. Hazreti Ömer'in selamını söylüyorlar. Verdiği emaneti de ona veriyorlar. Hazreti Said alıyor bu emaneti. Aldıktan sonra eve dönüyor. Öfkeli, heyecanlı, sanki büyük bir acı haber eşitmiş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyor hanımının yanında. Hanımı kalkıyor. Aman kocam diyor. Aman Said Efendi diyor, halifemimiz öldü diyor yoruyorsa diyor, yok diyor daha büyük diyor. Peki diyor Müslümanlara bir şey mi oldu diyor, yok daha büyük diyor. Peki ne oldu diyor yahu diyor, söylesene diyor, beni şaşırtma, beni delirtme, söyle diyor. Bu heyecanını bana niye anlatıyorsun diyor. Ne söyleyeyim sana diyor, bana diyor dünyamı şaşırtacak, nefsimi yenecek, nefsimi yenecek, dünyayı şirin gösterecek, Omar bana hediye göndermiş diyor. Bu beni diyor, üzdü diyor. Ne yapalım diyor. Sen daha iyisini bilirsin diyor hanımı. O zaman bunu fakirlere dağıtalım diyor. Bunları ne yapıyor? Fakirlere dağıtıyorlar. Bunları fakirlere dağıtıyorlar. Bir müddet sonra değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Humus'a geliyor. Humus'a geldikten sonra Humus'un ileri gelenlerini topluyor. Onlarla oturuyor. Onlara diyorlar ki, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı bir sıkıntınız var mı? Valiniz nasıl? Herhangi bir isteğiniz var mı deyince evet isteğimiz var diyorlar. Dört tane şikayetimiz var valimizin hakkında diyorlar. Hele deyince Hazreti Ömer radıyallahu üzülüyor. Allah'ım beni mahcup edecek bir hale düşürtme diyor. Ben Said'i çok seviyorum diyor. Said'i çok seviyorum diyor. Acaba bu dört tane şikayet nedir diyor. Ertesi günü oluyor Hazreti Said geliyor ve diğerleri de geliyor toplantı anında diyor ki o şikayetleriniz nedir diyorlar. O şikayetlerinizi bana söyleyin diyorlar. Diyorlar ki o gelen kabile başkanları ileri gelenler değerli kardeşlerim dikkatiniz. Hazreti Sait diyorlar, valimiz diyorlar. Bize hizmet için günün yarısında geliyor. Çok geç geliyor diyorlar. Sabahın erkenden gelmiyor diyorlar. Dönüyor Hazreti Ömer. Ey Sait doğru mu diyor bu? Hazreti Sait diyor ki yarı Ömer utanıyorum sana söylemeye. Söylemeyecektim. Ama mecbur kaldım söylemeye. Tühmetten kendimi korumak için söyleyeceğim diyor. Evet diyor. Biraz geç geliyorum diyor. Çünkü diyor benim hizmetçim yok diyor. Aileme hizmet edecek etmek istiyorum diyor. Sabahleyin kalkıyorum. Hamuru yoğuruyorum. Bekliyorum hamuru ekşiyor. Ekşik ekmeğini yapıyorum. Onların önüne koyuyorum. Ondan sonra vazifeme geliyorum. Beni geciktiren bu oluyor diyor. Beni geciktiren bu oluyor. Humus'un valisi Hanımına evlatlarına hamuru yoğuruyor, ekmek yapıyor ve hazırlıyor. Ondan sonra görevine gidiyor. Çünkü İslam dininde değerli kardeşlerim, hanımın sana mecbur değildir hizmet yapmakla. Hizmet yapmakla mecbur değildir. Eğer yapıyorsa o ondan bir fadıl ve ihsandır. Bundan dolayı Said Hazretleri de büyük sahabede bunu yerine getiriyor. Evet, ikinci şikayetinizdi diyorlar. İkinci şikayetimiz de şudur diyorlar dikkat edin kardeşlerim. İkinci şikayetimiz de şudur diyorlar. Gece asla bizim işimize bakmıyor. Gece asla bizim işimize bakmıyor. Devamlı kendi işiyle meşgul oluyor. Dönüyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ey Said doğru mu diyor? Bunların söylediği söz. Bunların gece işine bakmaz mısın? Evet. Ya Ömer gene söylemek istemeyecektim ama mecbur kaldım söylemeye diyor. Mecbur kaldım söylemeye diyor. Evet. Ben günüzü bunlara veriyorum. Hizmetimi bunlara bağışlıyorum. Vatanıma bağışlıyorum günüz, onların. Ama gecede Allah'ıma bağışlıyorum. Gecede Rabbime hizmet ediyorum. E bundan dolayı gece onlarla ilgilenemiyorum. Doğru diyor. Evet, doğru diyor. Peki diyor üçüncü şikayetiniz neydi? Diyor? Üçüncü şikayetimiz de şudur diyor. Ayda bir defa kayboluyor, gelmiyor bizim hizmetimize. Ayda bir defa kayboluyor, gelmiyor bizim hizmetimize diye söylüyorlar. Dönüyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Said'e ey Said doğru mu diyor? Ayda bir gün gelmiyor musun diyor. Evet. Ya Ömer diyor. Ayda bir gün gelemiyorum diyor. Çünkü benim bir elbisem var diyor. Hizmetçim yok diyor. O elbisemi sabah kalkıyorum. Yıkıyorum elimle. Kurumasını bekliyorum. Elbisem kuruyor. Kuruduktan sonra giyiyorum. Ondan sonra vakit de geç oluyor. Gelsem de geç geliyorum diyor. Gelsem de gez geliyorum diyor. Gelemiyorum diyor. Evet. Dördüncü şikayetinizde diyor Hazreti Omar radıyallahu anh Dördüncü şikayetimizde şu diyor. Mecliste otururken de otururken, mecliste otururken kendisi birdenbireye bayılıyor. Aklı başından gidiyor. Bizimle ilgilenemiyor. Ne yaptığını bilemiyor. Deyince. Dönüyor Hazreti Ömer radıyallahu Evet doğru mu diyor dedikleri ya Said. Evet doğru diyor. Çünkü diyor ben gençdim. Ey Omar diyor. Hubeyb bin Adi'nin diyor ölümüne şahit oldum diyor. Parça parça kestiklerini gördüm diyor. Ve dediler ona: "E mekanek Muhammedun ve ente Senin yerinde Muhammed olsa ister misin?" diyesinde biz seni kurtarak deyince o günü hazır oldum. Aklıma bu geliyor. Parça parça kestikleri hayalime geliyor. Acaba Allah beni affedecek mi? Günahlarımı dökecek mi? Bir şey yapamadım. O zaman cahildim. Müşriktim. Hiçbir şey yapamadım. O hal ve harekata müşahit oldum. Gördüm ve üzüldüm. Aklıma gelince kendimden geçiyorum. Aklımı kaybediyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. İşte bundan dolayı o kaybı ve bana onun için geliyor Ey Omar diyor. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu bu dört tane şikayeti eşittikten sonra, eşittikten sonra bu dört tane şikayeti ve kendi kendine diyor, Ya Rabbi hamdü senalar olsun en güvendiğim bir kişi benim zannımı kötüye çıkartmadı, benim umudumu daha geliştirdi, sana hamdü senalar olsun diyor. Ve kendisi Hazreti Ömer radıyallahu anh humustan ayrılırken kendisine bir torba altın veriyor. Altın verdikten sonra bu altını Altını alıyor gene evine Gelirken geldikten sonra Hazreti Said diyor hanımına Hanım diyor bize Ömer Gene bir şeyler verdi diyor Bir şeyler verdi acaba ne olabilir Falan diyor elbette ki büyük bir Hedadır hanım diyor ki tamam Bundan sonra hizmetçi alırız Hizmet etmesin bizlere ve bizler de Bundan sonra güzel bir mutlu hayat Taşayız hayır diyor bize daha Hayırlı olan bir şeye verelim bunu diyor Peki sen bilirsin. Ey Umar diyor, nere istersen oraya verelim diyor. Sen bilirsin. Nere istersen oraya verelim deyince o zaman menakuddullah hakdan hasene biz bunu diyor fakirlere, yetimlere, dullara ve ilim talebelerine dağıtalım. Ey hanım diyor. İşte o zaman diyor büyük bir sevap işlemiş oluruz ve hakkıyla da güzel bir yere borç vermiş oluruz deyip onu da kabul etmiyorlar. Said Hazretleri o verilen parayı da hediyonaktan dağıtıyor. İşte ondan dolayı deniliyor ki Hazreti Said'e Allah'a hamdolsun öyle bir kişi ki dünyayı dünyayı ahirete ahireti kabul ederekten dünyayı kabul etmedi diye bu zatın hakkında bu şey söyleniyor. Evet değerli kardeşlerim bugünkü Said İbni, Amir el-Cumahi Hazretleri'nin hikayesi hayatı da kısaca budur, kısaca budur. Allah bizleri de bizleri de bunlar gibi eylesin. Aynı heyecanı bizlere de versin. Aynı sevgiyi, saygıyı bizlere de versin. Bunlar nasıl ki seviyor ise Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aynı sevgiyi de bizlere versin de hatamızdan vazgeçelim. Gıbet yapmayalım. Kötülük yapmayalım. Hainlik düşünmeyelim. Hasitlik asla düşünmeyelim. Birbirimizi el mülkü El lillah, el fena'u Mülk Allah'ındır. Allah için fenalıkta olalım, Allah için baki olalım ve Allah içinde yaşayalım. Ve ahiru davani en hamdulillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah razı olsun. Allah hepimize razı olsun. Gelecek haftada Allah izin verirse inşallah Tufeil bini Amr Zatın hayatını bahsedeceğiz. Ama büyük bir ihtimal Medine'de olurum. Gelecek hafta büyük bir ihtimal oradayım. Gelecek hafta mesuliyeti <gülüyor> Muhammed kardeşime bırakıyorum. <gülüyor> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.